بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على تام المسكين ف صَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِم سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ 107. Sure El-Ma'un Ma'un zekat vermek yahut da bir şeyi geçici olarak kullanılması için birine vermek şeklinde yardım demektir. Alimlerin çoğuna göre tamamı Mekke'de inmiştir 7 ayettir. Dini yalanlayan İyilikten uzak duran kimseler hakkında inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakar, yoksunu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Ki onlar namazlarını ciddiye almazlar onlar gösteriş yapanlardır hayra da mani olurlar bazı kimseler namazlarına rüya katarlar bazıları da namazın erkanını ihmal ederler ayette bunlara işaret edilmiştir